Bismillahirrahmanirrahim İnşallah konumuz İslam'da evlilik meselesi Bu evlilik nasıl olsa fıkhı değil inşallah böyle manevi açıdan evliliğin fazilet özellikleri Evlilik yani nikah aile hayatı yalnız insanlara özel bir durum Eğer nikah, aile yapısı olmasa, insanlar hayvansal hayat dönen insanlar. O zaman ne oluyor peki? E hayvanlara baktığımızda, hayvanlarda yalnızlık var hayvanlarda. Tabi evlilik, aile, nikah olmadığı için hayvanlarda. Hayvanın babası belli değil, karışı belli değil... Amca, dayı, teyze, hala, dünüle, şunlar bunlar, olmuyor. Hassan'dan bir hayvan, yalnız başına kalıyor, zavallı. İlgilenen bir kimse onunla. Aile hayatı olmadığı için. İşte, Allah'ın Ceylesi'ni lütfu insanlara, insanlarda toplumsal yaşamda, devletin de, milletin temel taşları, Aile yolu. Önce bir Müslüman evlilik hayatı nedir? Bilhassa nikah konusu nedir? Bunu öğrenmesi şart muhteremdir. Şart veren şey. Mesela bir kişi abdest Soruyor. Nasıl abdest olayım diyor. İlk abdest öğrenen kişi. Yani namaz kılan kişi bunu öğreniyor hacıya giden kişi bunu öğreniyor, soruyor nasıl yapayım diye genelde evlenen kişiler hatta eski evliler bile onlara bile sorulsa nikah konusu nedir bunu bilemiyorlar halbuki yabancı bir kızın hanımın bir yerle olması ancak nikah akdiyle oluyor bu nikah akdi düğümü devam ettiğin sürece evlilik devam ediyor. Nasıl ki abdesti bozan meseleler var, orucu bozan konular var, tabi nikah bozan da konular da var, Biriniz abdestini namazı mı bir kişi. Bu ne gibi muhteremler? Mutlaka her Müslümanın gerek yeni evli olsun, eski olsun, evlenecek olsun, Öncelikle bir şart. güzel yüzden farz bu böylece. Nikah nedir? Nikahın aklı nasıl olur? Bir nikahın devamı nasıl olur? Bir de tabi evlenecek kişi. Tabi evliler artık fark etmez bunlar için de evlenecek kişinin eşini seçmede çok tiz olması gerekiyor muhteremler. Bu bir ev almaya, bir işe girmeye benzemiyor bu. Öyle ki insanın geleceği de buna bağlı, eşine bağlı. Tabi bu hanım işinden erkek herkesin geçerli fark etmiyor. İnsanın geleceği buna bağlı. İnsanın dünyada huzur yaşantısı buna bağlı. İnsanın çoğu çocuğu, torunu, kıyamete kadar buna bağlı kardeşim. Bu için çok seçme gerekiyor. yapılması yapması gerekiyor? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, henüz de Mekke'ye mükereme feth olunmadan önce bir sahabeyi Peygamberimiz Mekke'ye gönderdi. Orada bulunan bazı zayıf Müslümanları, yani zayıf bedenin sağlığı zayıf Müslümanları Medine'ye getirmesi için bu sahabe Hazreti Mürsat Hazretleri, Hazretleri güçlü kuvvetli çok becerik bin kişiymiş bu Mekke'ye mükerimeye gidiyor öyle tabi tavafe giriyor tavafe giriyor tavaf ederken daha önce kendisi de İslam olmadan önce Mekke'de tanıştığı bir kadın varmış. Hemen bunu kadın görüyor, yanına geliyor. Mürsel diyor, bunu evine davet ediyor kadın. Bu diyor ki kadına, ben değilim Müslüman oldum. İslam'da bu haram kılındı. Sen bana aşamda haramsın, ben de senin bana gelemem. Kadın çok yalvarıyor buna. Ben de senin hasretten dayanamadım. Hiç olmazsa beni nikahlı al, ''Helallah al beni'' diyor. Düşünüyor. Ama sen şu anda müşriksin daha diyor. ''Ben Müslümanım. Acaba senin nikahın bana düşer mi? Düşmez mi?'' Medine'ye gidince bunu Resulullah'a sorayım. Eğer nikahımız düşerse seni alırım diyor. Söz veriyor bana. Medine'ye geldi. Ondan işte sonra kolay. Resulullah hayatta. Tam kesin ana kaynak. Soruyor. Peygamberimiz Ali Şah Madathiri de kendisine o konuda bir vahiy gelmemişse Peygamber başını eğer cevap vermezdi Peygamberimiz Ali Şah Bu Peygamberimize bunu sorunca Peygamber başını eğdi bekledi. Cevap vermedi. Hemen Cevat Şah geldi ve şu atekleme getirdi. Bakara'da ayet 22'de. Sembila, velâ tenkihül müşrikati hatta yümin Allah Rabbı ırda. Velâ tenkihu nikatip almayınız, evlenmeyiniz kimleri el müşrikati müşrike kadınları. Burada velâ tenkihu neyi hazır dinliyor buna Allah bu da ne ediyor, yasaklıyor? Haram kılıyor. Ne zamana kadar alınmayacak bunlar? Hatta yü'min ta ki iman edinceye kadar iman ederse diki alınmıyor der. Müşrik. Nedir müşrik? Allah-u Teala'ya şirk koşan, ortak koşan. Her ne kadar Allah var dese de Allah-u Teala her ne kadar inansa da ama Allah'tan başka bir şeyi pultlaştırırsa, ilahlaştırırsa, başka bir sabık ideolojiye bağlansa, İslam karşı bir şeyi benimsese, bu İslam'dan çıkmış oluyor. Müşrik deniyor bunlara. Mevlam böyle buyurdu, müşrike kadınları dikkat almayınız, ta ki onlar iman edinceye kadar. Arkadaşlar Mevlan şöyle buyuruyor, çok ilgin bir bakım muhteremler, vele emetün mü'minetün, vele emetün eme, köle kadın, cariye demektir. Bir köle kadın cariye, ama öyle köle ki, mü'minetin, mü'mine kadın ama. Köle genelde tabi, çirkin olur, kara olur, kuru olur tabi, bakımsız olur, bunun gibi olur. Demek ki bu şekilde, ne kadar kara, kuru, çirkin de olsa, köle de olsa ama böyle bir mümine iman bir kadın hayrın daha hayırlı. Bir müşike müşrik kadından daha hayırlı. Müşriket kadın daha hayırlı. وَلَوْا اَعْجَبَتْكُمْ O müşike kadın sizin hoşunuza gitse de o müşrikli kadın bedenler fiziksel olarak güzel de olsa, yakışıklı olsa ya da mal müşrik sahibi olsa başka bir hasebi sebebi olsa onun bu gibi durumları hoşuna gitse bile böyle bir yürüyor onun yerine iman eden Allah inanan İslam yaşayan bir mümine alınız o ana kadar karakul olsa da Vela tünükürü müşrikine, mevlam buyuruyor müşrik erkeklere kızınızda vermeyiniz, mevlam buyuruyor. Vela tünküyu burada erkeklere hitap, yani bir veli, baba, abe, karkimos olsun, sizlerde kızlarınızı, işte yakınlarınızı müşrik erkeklere vermeyiniz. Hatta yü'minü, taykö müşri erkekler iman edinceye kadar. Demek kıza bir talip oldu. E, araştırma gerekiyor. inancı, imanı, islamı, yaşantısı araştırmak gerekiyor. Tabi şimdi aksine oluyor. Önce işi. Ne iş yapıyor? Tabi o soru oluyor. Evi bark var mı? Evi de arabası, şunlar bunlar varsa ileri gidilmiyor artık. Evran buraya bakınız. Ey veliler, babalar, abi, amca kim olsun veliler. Sizler de emrinizdeki kızları, hanımları ancak iman ettikten sonra onlara verebilirsiniz. Yani şi halinde vermiş hakkı melem buraya. Velî amtün mü'minün bir köle kul, cool, erkek hayır mü müşrikin velev a'cebeküm mela buyuruyor kızından talip olan o müşrik erkek İslam dışı yaşantısı olan erkek sizin o hoşunuza gitse de evi, barkı, arabası yaşantısı, sosyal durumu hoşuna gitse de ona mukabir bir mümin erkek köle bile olsa ondan sizin için daha hayırlı. Şimdi neden Mevla yasaklıyor bunları? Hikmetine gelelim. Yani günümüzde tabi her zaman böyleymiş bu. Her zaman böyleymiş. Yani insan neksi gerek kız olsun, erkek olsun, Tabi dünyayı tercih eder. Eder. Mevlamız buyuruyor. Ülaike. İşte onlar. O müşrike kadınlar, müşrik erkek koca olanlar. Yed'unu ilennari. Onlar sizi cehenneme çağırırlar. Oraya daedeler sizi. Demek ki bir kişi erinecek olan eşi, Erkek olsun, kız olsun, eğer ki İslam dışı ilancı varsa, İslam dışı yaşantısı varsa ne yapıyor? O karşıkeni, eşini cehenneme davet ediyor. Cehenneme davet ediyor, Böyle oluyor bakınız. günümüzde oluyor böylece. Hatta sözle başlıyor bu, daha söz kesilirken İslam deliniyor. Kuran dışına çıkılıyor. Allah'ın elini, peygamber dinlenmiyor. Daha söze bile başlıyor. Neden? Efendim işte karşı taraf böyle istiyor. Bazen kız tarafı öyle istiyor. Bazen de erkek tarafı öyle istiyor. Belki tarafta ne yapıyor bu sefer? Baştan bunları araştırmadan, konuşmadan aman kızıma kolye olsun, aman oğluma işte gelin olsun derekten ve işte birbirini sevmişler diye Araştırmadan işe girişiliyor. Daha iş söze gelince, daha söz akşamı, İslam, Kur'an dilini muhteremler. Günahlar başlıyor, günahlar başlıyor. Tabi nişanda daha da günah büyüyor. Hele artık düğünde, tabir olduğunu hep biliyoruz muhteremler. Peki ne oluyor azı cemaatimiz? Azı ve nedir muhteremler, Nikah aile yapısı, aile yapısı, insanlara özel bir kurum. Allah'ın bize verdiği bir özellik bu. İnsanı hayvanı ayıran nikah meselesi, evlilik yuvasıdır. Bu evlilik yuvasına tabi helalla başlarsa, besmeyle başlarsa, Allah'ın ismiyle adıyla onun emreti de başlarsa, tabi evde huzur da olur, bereket de olur. Doğacağı çocuklar, nesiller de ona göre olur muhteremler. Ona göre oluyor muhteremler. Şam Üniversitesi'nde bir araştırma yapmışlar. Şam Üniversitesi'nde profesörler, ziraatçılar. Neyi araştırmışlar bunu bakın muhteremler? Benim çok acımaya gitti. Bunların dikkatini çekmiş. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala hayvan kesiminde besmeleyi Allah emrediyor Kur'an-ı Kerim'inde. Hatta Mevla buyuruyor eğer bir hayvan kesiminde Allah ismi anılmazsa besmele kesilirse onu yemeyin. Allah haram kılıyor. Bu üniversite profesörler bu ayette Kerem'e'yi buna dikkatini çekmiş. Acaba diyorlar Allah tabi üzerine bu kadar duruyor. Mutlaka besme çekilmesini hayvan kesiminde. Acaba bunun insanlığı bir etkisi var mı? Var mı? Ve bunlar bir Şam hastanesinde bunu incelemişler. Avrupa'dan gelen, Amerika'dan gelen besme etleri yiyen hastalarda bakıyorlar. Ruhsal, psikolojik, stresler çok değişik haller görüyorlar besmeyle güzel kesilen hayvan eti yiyen hastalara bakıyorlar onlara daha ruhsal sağlığı daha huzur daha güven daha rahatlık görüyorlar adı cemaat bak Allah ne emrediyorsa onda bizim için çok ama çok özellikler var bu her şey var böylece. demek ki bir hayvan eti bile besmeyle kesilirse Besmele kesilmese o kadar insanı etkiliyor. Bir yudum su içtiğimiz zaman bile, o suyu besmeyi isteyecek başka oluyor. Eğer besmen çekmesek, o suyun bir etkisi bize başka oluyor. bu teremler. Yemek de bunun gibi. Yemek de bunun gibi. Hele hele bakınız değil mi? Bir aile yuvası böylece. Bir aile yuvası. Temel atılıyor, temel atılıyor bereye. Tabii sözle başlıyor, ama daha temel atılırken de diyorlar istemeye gelenler işte Allah'ın emriyle efendim şunu şunu şeyle kızı istiyoruz. Biz Allah'ın emri verdik. Allah'ın emri diye ama ya. Bu iş adı cemaatimiz. Demek ki daha sözde nişanda Allah korusun hele hele düğünde Allah korusun öyle sazı, cazı, şevkler, karma karışı, arkülüpler böyle başlarsa düşülür ki bir damla su bile Besmele-i o kadar insanı etkiliyor. Tabi o yuva huzur olmuyor muhteşemdir. Onda belaket olmuyor. Ayet-i Kerem'e devam edin. Eylah'ın Allah size cennetine affına davet ediyor. Eylah'ın buyuruyor. İnsana da bu evlilik ne zaman başladı? Tabii halkımıza gelebilir, gerçi e, mantık de bu insanı bulabilir de. Mevlamız bize buyuruyor, Arap söyüyor ayet 189'da işte billah. Hüvelledi Allah celleşanıyı, harakaküm min bu vahdeti. O Allah kuvvetler sizleri mevlam bir nefisten bir tek kişiden yarattı. Dünya bakıyor demiş, dünya bakıyoruz, şu kadar milyar insan şu anda yaşayan, o geçenler başka, yılda onlar başka, böylece. Mevla yürüyor. Allah sizleri, bir tek kişiden yarattı. Biliyorsunuz, önce Mevlam, Adem aleyhisselamı yarattı toprak maddelerinden yani elementlerden şundan bundan Rabbim bunları da takdir etmiş hatta dünya yaratılırken bile Mevlam ona diye yaratmış Mevlam düzenlemiş o İşte işte havadan gelen yağmurda gelen su havadaki gazlar topraktaki bu elementler maddelerle tabileşiyorlar. bizde araya bir de bitki giriyor araya bizde birkiye dönüşüyor. Sonra yeniyor gıdaya dönüşüyor, kana dönüşüyor, nutfeye dönüşüyor. Bizde biraz bürokrasi oluyor. Adem Astarama gelince onu Rabbim direkt yarattı. Toprak maddelerinden. Dünyada ada ada, ada adam alestem, tek başına adam alesten İnsan tek başına. Hayvanlar var dünyada. Ama her canlı, her canlı ancak kendi cinsine uyum sağlıyor. Mesela karga güvercin daha böyle geçmiyorlar bak. Ördek kaz ayrı, her gür kuş tipi, hayvan türü ayrı. Her biri ancak kendi ülfe sağlıyor. Adam arsamazlar tek başına dünyada. Dünya onun. Yani kimse ortaya dünyada, hepsi yan onu verecek. Ama mutsuz adam, mutsuz adam Mutlu değil ama. İşinde bir boşluk, içine bir gariplik, bir tatmislik içinde, nedenini bilemiyor ama, nasıl bilsin ki, ilk insan, hiç daha görmemiş tabii. Öyle az bir zaman geçti, ona Rabbim uyku ver adam aleyhisselam. Uyuduğu anda, Bismillah, ve ha zevceha, Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın işini meleklere Mevlam bir ameliyat yaptırıyor ameliyat operasyon yapıldı cerrah yapıldı bence. Adem Aleyhisselam'ın sol kaburga tarafından en küçük kabruga kemiği alındığı meleklere tarafından nasıl aldılar göğüsünü yardılar mı öyle mi çıkardılar yok muhteremler Allah'a katına o kadar kolay ki bu işler biliyorsunuz kemik olsun dokular olsun organlar olsun hücreler medana geliyor hücrelerden medana geliyor hücre arasında bir çekim gücü var bir ya şey. Rabbimiz o çekim Rabbim kaldırdığı anda hüdeki bağ kesiliyor tabi iş i̇şte işlem melekler Allah'ın emriyle bu işi yapılar Adem Haslamı o kemiği alındı ama göğsü yarılmadı muhteremden. O kemidi hücreler, teker teker Adem Aleyhisselam'ın deresi dışarı çıktılar böyle. Işi. Ondan Rabbim Hazreti Havva'yı yarattı Mevlam. Genç kız olarak yarattı. Adam Aleyhisselam uyandı. Uyandı. Bir ağaca yaslanmış dünyada. Hafif bir yukarı da aldı. Bir uyandı. Baktı. Karşısına yine bir varlık. Aynı insan tipinde insan şeklinde ama daha bir başka yeni bir varlık. Adam asrâm onu görünce içindeki boşluğun doldurulduğunu fark etti. O mutsuzun gitti anladı Adam asrâm şey. O garipliğe gitti Adam asrâmın has tabaya şeye baktı gülümseydi. O da baktı onu gülümseydi ve lan biliyor lies güne ileyha. Anci onunla İnsan sakinleşebilecek tatmin olabilecek cennete bile bu devam edecek eğer cennete bile aile hayatı olmasa yine insanlar orada da tam tatmin olmayacaklar böylece. şimdi evlenmeye gelelim muhteremler evlenmek nedir? Buru peygamber alemler mazileri tezev ve cu. Tezev ve evlenin, zevci edinin peygamber buyuruyor Evlenin. Bu peygamberimizin emri. Bu tabii ne oluyor? Peygamber olduğu için sünnet olmuş oluyor. Demek ki evlenmek genelde sünnettir. Her içinde, hangisi içinde? Sünneti genelde Bazen bu vacip de olabiliyor ama. Bazen de farz olabiliyor. Eğer bir erkek veya kadın evlenmeyince, e, kendine harama bakmaktan alıkoyamıyor kendisini. Devamlı gözü, kulağı, hatta gönlü dışarıda. Kendisini rahatsız ediyor bu şehvet duyguları. İbadetini tam yapamıyor. Buna evlenmek o zaman vacip oluyor. Vacip oluyor. Çünkü doğal yaşam yaşayamıyor. Eğer gerek ki gerek kadın evlenmese kendine haramdan koruyan bayacak. zayıf böyle. Mutlaka haram edecek evlenmese o zaman bunu evlenmesi fazla olur mu oluyor. Peygamber öbürüyor. Ben sizin çokluğunuzla yani mahşerde bir ümmetlere övünürüm burada peygamber yok demek ki evlenmek tabi bir neşil evlat oluyor e bir müslüman ailede kız erkek ikisi elhamdülillah bir nesil olunca e tabi bunlardan gelen nesil de e müslüman nesli gelecek bu şey müslümanlar çoğalacaklar mahşerde bir de cennette. Her ümmet peygamber yanında olacak. Her ümmet böyle Bazı peygamberler gelecek ki mahşerde, cennette ümmeti çok az ümmeti böyle. Az ümmeti var. Tabu bir orada garip olacak peygamber de olsa. Ümmet az olduğu için böyle Hangi peygamberin ümmeti daha çok olursa onlar mahşerde, cennette daha çok sevinecekler muhtemelen. Demek ki bu ümmetin Muhammed'in çoğalmasına çalışmak gerekiyor o Çalışmak gerekiyor bana. Yine bu Peygamber Efendimiz Hazretleri tezev vecu evlenin. Nikah edin, evce edinin. Vela tutallık sakın boşamayın Peygamber Hazretleri. Evlenin ama boşanmayın, boşamayın. Fenin talağa yeterce mühl arşı. Bir yerde boşanma olayı olduğu zaman o anda arşa ara titriyor bakmati. Arş titriyor böyle bak. Allah'ın en sevmediği mübah. Allah'ın hoş sevmediği mübah. Demek ki bir kişi hanımını boşadığı anda o anda arşa ara titriyor. Erkek hanım boşarsa Kadın boşaksana ne olur, o boşayamıyor muhteremler. O hak erke verilmiş. Kadın boşayamıyor erkeğini. Peki bu nasıl oluyor? Eşitlik yokumunda Niye kadın erkeğine boşayamıyor? Eşitlik var ama muhteremler, hikmetler var bakınız. Hikmeti şu, nikah Akdin'de nikah Akdin'de ne konuşuluyor? Mehir konuşuyor mehir konuşuluyor. Mehir, muaccel, müeccel deniyor böyle. Bir peşin mehir isteniyor, bir de müeccel isteniyor. İslam'ın yaşandığı ülkelerde, şu anda Medine-Mekke'de aynen devam ediyor yine, bir erkek, tabii delikanlı olsun, yaşlı olsun, bir kıza, hanıma talip olduğu zaman, öncelikten mehir konuşuluyor. Bu konuşuluyor kardeşler. Önce bu konuşuluyor. Ne kadar mehir istersen benden peşin ve tehirle ertemiş olarak. Önce bu konuşuluyor. Eğer mehirde anlaşırlarsa onlarsa diğer konulara girilir gülüyor. Böyle şey Şimdi ne oluyor mehirde? Mesela diyelim ki bir kız veya bir kadın birisi evleniyor. Şimdi Allah korusun art niyetli kötü bir kadın eğer onun elinde başam olursa ne yapar bu kadın? gider böyle yaşlı, zengin belki nikah alır, nikah kendisini bakar parası bol işte serveti bol, mülkü bol kendisi de genç güzelse ne yapar? haber gönderir, işte ben ona varacağım, beni alır mı? tabi onu alacağım der, alacak onu ne yapar şimdi kadın? tabi kadın bu sefer çok mehir ister, çok mehir ister. Önce muhacil peşini. İşte tapu ister, ev ister, daire ister, araba ister, şu kadar altın şunu bunu ister. Bunlar peşin. Bunlar ister mehir. Sonra bir de müeccel. Yani boşanma vabuku bulursa, o zaman bunu vermese gerekiyor. Bu daha da fazla oluyor. 10 kilo, altın mesela şunu istiyor. Boşanma olursa. Tamam, anlaşılırlar evlendiler. Şimdi bu zengin kişi bu kadına kadına gel güzel hoşuna gitti, sevdi onu da. İstediği buna mehir peşini verdi. Tapu üzerine yaptığı Şükür altında hepsini donattı verdi. Biri meceli yazılı bir yere kondu. Üç gün beş gün sonra kadın ne yapar şimdi? Kadın alp niyeti zaten gelmiş. Tamam ben sana boşadım der. Boştu sen benden der. Kadın çeker gider. Ne yapıyor kadın bu sefer? Ona ne kadar meyir verilmişse hepsi o hakkı alma dinimizde. Onu o sandır. alamıyor herkese bu zamanlar. Alamıyor. Papu'ya götürür, mülkü de götürür, altın gümüşü götürür, bir de kadıya gider. Ben kocamın başına ayrıldım. Bir müeccilimi ve versin der bakalım. Adamı ne yaparlar kozu? O söndür söndürür Böyle bir art diye kadın ne yapar? Üçer ay, ay sonra edin, bitirir. Aynı şeye başkası oyunlar vereceğim. Onunla, onla bununla oynar. İşte bakım hıtayemler. Allah Teala bunun için kadınlara boşam hakkını vermemiş. Vermemiş böylece. Allah bunu erkeğe vermiş. Neden? Erkek hanımını boşadığı anda ne kadar ona mehir vermişse peşin. Mesela söz uçamda hep bunlar kadının kız hakkında. Hepsi böylece. Onundur. Erkek hanımını boşadığı anda birini ne verecek, verecek böyle. Bunun için Allah ta erkeğe bu hakkı vermiş ama erkeğe azim evlen, bağlamış. Bağlamış böylece. Kola değil bu şey tabi. Şimdi adı cemaatimiz tabi eş seçiminde. Evlenmede. Gerçi bu iş biraz Kadere bağlantılı muhteremler. Yani herkes bir erkek olarak istediğini alamaz. Bir kız kadın siyle varamaz her zaman böyle. Bu biraz kadere bağlantılı böylece. Yalnız tabii Allah Teala bizlere bir irade vermiş. Bunu yeni kullanmak gerekiyor zik mesela. Hırsa yazılmış ama kimse de oturmuyor böylece. Bu da gene sen kıpılacaksın tabii. Bir Evlullah'ın çok sevdiği talebesi varmış. Büyük Evlullah. Keşfi açık. Bunun çok sevdiği bir talebesi varmış. Geliyor talebesi. Hocam diyor bu Evlullah'a ben evlenmek niyetim diyor. İşte anne babam diyor, bana bu şekilde ishal Bir kız önerildi bana diyor. Yarın diyor buna bir İstihare deniyor istihare yani istihare kişi yatarken iki yaratı namaz kılar, abdestini tazeler, uykuya yatar ya Rabbi bana bunu hayırlısa böyle bir şey göster der. Yalnız her zaman istihare yapılmaz muhteremler yani rüya görmek ayrı konudur insanın fikrinde bir şey olmayacak, o anda kafası sağlığından temiz olacak beynine bir şey takılmayacak Fazla aç karnı olmayacak, fazla tok olmayacak, hasta olmayacak, şartları çok bu şekilde belirleyecek. Buna yavrum diyor, şartları üzerine, ya bakan bir istihar ediyor buna. Bugün istihar yapıyor, isharesinde, kar yağmış, her tarafa bembeyaz, öyle görüyor. Bugün rüyayı iyi görüyor, beyazlı iyi şartları belirle diyor, geliyor hocam diyor, Geceyi kar yağmış, her taraf beyaz gördüm. Ben diye hocam beyaz iyi gördüm. Evet yarım, beyaz iyi güzel. Az güneşin güzel ama diyor. Yalnız kar soğuk ama diyor. Kar soğuk. Onun tabiatı soğuk, donuk. Pek uyum yapamaz onunla böyle diyor. Yani başka şeyleri güzel, yalnız tabiatı soğuk. Yani onun doğası soğuk, uyum sağlayamazsın diye. Ondan sen vazgeç. Peki hocam diye. Ondan vazgeçiyor. Yine bunu annesi babası bir kız öneriyorlar. İşte filan kız var. İşte şöyle güzel, böyle güzel. Ailesi filan güzel derken Yine bu istihara yapıyor. İstihara kendisini bir meyve bahçesinde kendisini buluyor. Meyve bahçesinde. Ağaçlar, yeşil üzerine çeşitli meyveler Yeşil ağaçlar güzel görüyor. Bir elma ağacının altına geliyor rüyasında. Ağaca bakıyor. Ağaç tam elmalara dolu olmuş elmalar. Kıpkırmızı kırmızı elmalar. Ağaçta çok elmalar var. Oradan bir elma koparıyor, elmayı yiyor. Elması ekşi elmaymış ama. Sabah geliyor Hocam diyor, böyle böyle diyor. Kendimi yeşil bahçede buldum. Ağaçlık, meyvelik, güzel bir yerde buldum kendimi. Bir elma ağacının altına geldim. Elmalar çok güzel, kırmızı olmuş elmalar. Birini kopardım, yedim. Nasıl elmanın tadı? Hem onu soruyor. Ekşiydi. Yavrum onun da ahlaki ekşi diyor. Ahlaki ekşi yavrum diyor. Ama elma yedin mi? Yedim. O senin kısmetin ama diyor. Onu alacaksın mecbur diye böyle. O sana yazılmış diyor. O sana yazılmış. Yalnız diyorlar, ahlakı huyu ekşi diyor böyle. Biraz şirinli falan yani böylece bu şeye var ama elmayı yemişim, o sana kadın yazılmış böyle diyor. Merhum Masri Hoca Hazretleri'nin de ilk hanımı çok güzelmiş Hatice Hanım'da. İlk hanımı çok güzelmiş. Gayet yaşamışlar. Tabii hanımcı rahmeti, emri bitmiş. Ve bayım ölmüş. Hoca nasıldır hoca? İkinci bir hanım alıyor. Oluyan o da çok sinirlimiş o kadınla böylece. O zaman şey kızar vurur kır dökermiş böylece. Bir sabah nasıldır hoca? Sabahımızı cami cemaate gidince camiden çıkınca diyor komşuları hocam be bu akşam şeyine bir gürültü oldu diyorlar. Merak etin ne oldu acaba? Ya, önemli değil be diyor benim diyor yeni halim diye biraz çinirli diyor bana kızı diyor cübüm yeri attı diyor ondan gürült olmuştur. Ama hocam be cübbe o kadar gürült yapar mı? Canım tamam, işte ben de vardı ama diye. Şimdi bir az okuyayım şu an, der, ilgili. Buraya Peygamber Aleyhisselam azetleri. yalnız şunu belirteyim inşallah. Tabi bilincesiz inşallah hadis deyince Peygamber sanki şu burada şu an muhterem. Peygamber sanki burada bu nakledeni mesela beni bir hoparlör görebilecek. Bir arıt var beni göreceksiniz. Aslında size söyleyen Muhatta ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremdir. Peygamber şöyle buyuruyor, hadisi özet eymişler Türkçü olarak inşallah, çünkü daha konuları geniş. Bir kız, bir kadın, dört şey için nikah edilir, alınır. Demek ki erkek eline zamanlar ne yapar? Dört şey için evli tercih eder. Dört şey için. Bir maliha, bir malına. Tabi bu kızdan geçerli, evsinden geçerli. Tabi kıza aynı şeye bakar, evken şeye bakar. Önce bir malı varsa, mal çok cazibeli gelir. Şu kadar serveti var, bu kadar malı mülkü var diye, kadının olsun, kızın olsun, erken olsun. Önce nikah bu sebep olur. ikincisi ve cemaliha, güzelliği yakışıklı güzel gayet o da nikah için bir sebep şey olabiliyor insan tabi cezbede biliyor biraz da bazı kızlarımız muhteremler yani bu çok oluyor Allah korusun onlara acımamız gerekiyor bazı başıboş başı kişiler oluyor yollarda delikanlı selam böyle ama Allah korusun ahlaki kötü inancı kötü İslamla ilgisi yok Alkol onda, kumar onda, her şey onda. Ne var ki işte bir takım elbise, bir gömlek güzel, bir güzel gömlek giymiş. Ya Allah çarşıda gezer Allah korusun. İşte bazı genç kızlarımız bunlara kapılıyorlar muhtemelen bak. Güzelliğe kapılıyorlar böylece. Kapılıyorlar. Hatta bazıları kaçıyorlar böylece. Sonra ne oluyor Allah korusun? Ömür boyunca, hayatı boyunca hep sıra çilede. Bir, ah vah muhtemelen böyle. Onun hayatı mahvoluyor sonra böylece. İşte ilk şey mal, insanın çeken, güzellik ve hasebiha, haseb neseb, işte soyu, sopu, makam, mevki, işte filanın kızı, filan makamlar şunları ve diniha, bir de dini için tercih edilir. Dini için. Fasver, bizatı dini, terribet yedakeh, böyle Peygamberi görüyor. Peygamberi diyor, sen dindar olanı tercih et hangisinin dini daha sağlam, hangi dine daha bağlı, onu sen tercih et. Allah seninle bereket verir buyur muhteremler. Bir gün geliyordu sahabeler, Peygamber'e sorduğu sahabeler, dediler ki, Ya Allah biz dediler, dünyada, acaba ne elde edelim? Yani mal, mülk, kurmalık mı, bahçe mi, deve mi, koyun mu? Altını yürüyüştü biriktirelim. Peygamber sordular yarısı Ne yapalım? Bakınız peygamberin cevabı. Tabi peygamber insanı ahirette şekerler peygamberler. Ebediyet alemin için kurası. Şey peygamberdi. Kalben şakiren. Sizler önce şunu ediniz. Şükreden bir kalp. Bak. Evet bu bakın kalbe şakiren Allah Teala'ya sürekli şükür eden bir kalp. Ne zaman bu olur? Kul kendi azini bilir. Yapıldık teramdir. Yaratıldık böylece. toprak böyle asılır. Bir kan böylece. O bizi yarattı bemelan bere. Ey yürüdü çiğden o bizi yarattı. O dünyayı gönderdi. Havayı solumamız, su içmemiz Yaşamımız Allah'ın tasarrufunda. Kişi bütün ümü Allah'tan görecek. Sonra velisanen zakiren Allah-u zikreden dil. Buna sahip olunuz Peygamber'e de. Allah'ı zikreden dil. Eğer dil Allah-u Teala zikretmezse gafil olur muhtemelen der. Lokma Aleyhisselam Hazretleri onun da eve de geçtik konusu konuçu bir kaseler, habeşti köleydikinizdi bir zamanlar, köle idi. Habeş aslında bir gün diyor ki buna efendisi sahibi patronu Lokman diyor bu akşam bana çok sevdiğim, saydığım bir misafirim gelecek. Gidiyor çağrısın diyor etin en iyi yerine al getir gidiyor çarşıya, kasaba gidiyor. Ne alıyor bak muhteremler? Bir hayvanın dilini alıyor. Dil. Bir karşıdan tabi dil alıyor, getiriyor. Bakıyor patronun dil getirmiş. Lokman ne bu? Niye bunu getirdin? Benim, bence diyor, en iyi hayvanım bu. Peki. Ses çıkarmıyor, ona gönüyormuş. Zaman geliyor, bu patronun kızı sevmediği evine gelmesi istemediği biri buna gelecek oluyor. Bir daha gelmesin diye diyor Lokman Aleyhisselam'a, Lokman'ı çağıracağız git de kasaba, bugün de etin en kötü yerini al gel diyor. Bir daha gelmesin evine. Gidiyor kasaba yine dil alıyor, dil getiriyor gene. Şimdi patron kızıyor. Ya Lokman ben senin diyor, hekim hekimdi diyor, akıl senin bayağı diyor, sözünü dinliyordum. Ne bu böyle diyor. Efendim diyor. Dil, insanı insan eder. İnsanı sultan eder. İnsanı evliya eder. insanın cemalına kavuşan dildir diyor. Dildir böyle diyor. O bir kelime getirir, büyümün olur böyle diyor. Yine öyle dil var ki diyor, bir söz söyler, Allahu olsun kafir olur böyle diyor. Ceneme götürür böyle diyor. Bu şekilde böyle diyor. Onun için bakın, buyuruyor Peygamber Hazretleri velisan-ı zakiren Allah zikreden dil elimiz engelli kadar muhtemelen Bunu alışan biz inşallah kendimize kalbimiz Allah'a şükredecek bakınız hep ona şükredilen böyle bizi yaratan o muhtemelen sağlığı veren o yürüten o bu atlasını yaratan Mevlamız her şey böylece her lokmada şükür gerekiyor o lokmayı yaratan, o lokmaya tadı veren. Mesela geçen ben çok acamaya gitti, bir karpuz kestik, karpuzun bir rengine baktım ustadımlar. Toprak kara toprağa baktınız, kara topraktan karpuz içi kıp kırmızı karpuz bak tabak? Dışı yeşil karpuzun, kabuğu karpuz yeşil var işte. İçi kara topraktan oluyor karpuz, içi kıp kırmızı o kadar güzel böyle. Tadına baktım, o kadar tatlı, sulu böyle şey. Ya Rabbi, bu karpuz bu rengini nereden alıyor? Tadını nereden alıyor mu? Alıyor böyle, şey, alıyor böyle şey. Onun için nimeti yaratan der. o nimetten renk veren, şekil veren, koku veren, sonra o anlayan damak tadı olmasa, hepsi boş genel eğer Mevla bize damak tadı vermeseydi, damaktaki bir laboratuvar bak. Hem anında tahlini yapıyor verecek Damak tadı olmasın, e, tatsı da bir, tatlı bir, hep saman gibi oluyor böylece. allah Teala şükretme gerekiyor. Sonra böyle Mevla'ya devamlı zikir gerekiyor. Milisan'ın zakirini. Üçüncü Peygamber buyurdu şimdi, ve zevcetten müminete Düşünürsün, bir de mümine, zevceye sahip olma çalışın. Benim mümine. Tabi kadınlar mümin erkek, imanlı, inançlı. Allah'a bağlan imanlı erkek. Erkek de böyle mümine hanıma sahip olmak böylece. İman hanıma. Peki ne yapar bunlar? imanlı eşliği abi birbirlerine? Ya düküm ala emril ahireti bakınız. Bunlara birbirine Ayet içinde yardımcı olurlar birbirine verici. Sabahınıza bir uyanır öbürü uyandırır evvelici. Gider evine yasayı kılmamış. Kılır mı? kılmadı Ama yasayı kıl. Bak ama şunu günah yapmalı, bunu yapmalı. Bunu böyle yapmayalım. Yani insan bazen biraz bir gevşeyebilir. İnsan bazen bir hale gelebilir. Ama eşlerin ikisi de mühim mühim ile olunca birbirine yardım ederler. Hadise şöyle geliyor. Mümin kardeşi içinde iki el gibi bak. iki el gibi böylece. İki el. Bir el kilendi mi? Öbürü onu yıkarmadı. Birbirini yıkarlar böylece. Bir el bir şey yapıyor. Yetişemiyor bir el. Kaldıramıyor. Öbürü yardım eder muhtemelen. Yani öbürüle karşıdan bakma muhtemelen. Bakmaz şöyle. Yani bir el bir şeyi beceren yapamıyor. Hemen öbürü el yardıma koşar böylece. Birbirini yıkarlar. Temizlerler. Demek ki eşler de. Karı koca da ikisi böyle mümin mümine salih oluyorsa dibine böyle yardımlaşma olur böylece. İslam daha başka yaşanır. Bir gün üç tane genç yola sefere gidiyormuşlar yolculuğa. Allah Teala emir Huzur Aleyhisselam'a Huzur Aleyhisselam bundan yolda karşılaşıyor. Tabi Huzur Aleyhisselam bedenen tanınmaz. Tanımaz bedenen böyle. Gayet normal böyle bir insan böyle. Hatta normalin de altına görünür böyle. Böyle saf görünür, zayıf görünür böyle. Sanki bir şey bilmiyor muydu, öyle görünür. Böyle öyle görüntü vardır kendisinde. O Allah'ın emrinde sürekli böyle. Üç tane gence bunu Rabbi göndereyim, tanışın gönderiyor. Mesela üçüncüsüne gireceğim ben inşallah. diğerleri şey konu dışında olduğu için. Bunlara soruyor Hz. Aleyhisselam. Yavrum, size niye göbede gidiyorsunuz? İşte biri çok fakirim çalışacağım. Çalışsam olacak şey şurayı ben yapacağım. İkinincisi ilim okuyacağım diyor. Fizyoloji işte İslam'a çalışacağım. Üçüncüsü de ben diyor çalışıp diyor fazla diyor para kazanmasını beceremem diyor öyle. İlim okumadı diyor öyle aklım pek diyor müsaade değil diyor. Yani eğlenmek istiyorum diyor. Eğleneceğim inşallah diyor. Evlenecek bir tarafa bırakalım, döneceğim diye. Diğerlerine başka tavsiye bulunuyor. Biz üçüncü konumuz inşallah. Kız Aslan diyor ki buna, yavrum, senin kısmetin diyor, sana yakın bir yerde. Allah onu sana yazmış. Vaktisada geldi. Sen dön köyüne git yavrum diyor. Onu sana verecekler diyor. Bu iş olacak olduklar böyle diyor. Ama yalnız yavrum diyor, evlenince diyor, Sakın diyor Allah unutma. Sini O yarattı. Eşini O yarattı. İnsanlara o duyguyu allah Teala verdi. Ona daha kulluk et yavrum böyle diyor. Söyledir yapacağım diyor. Evli olan tablumlar bir zaman geçiyor. Mevlam emin veriyor Hızır Aleyhisselam'a. Git onu imtihana bakalım şimdi. Evli. Hızır Aleyhisselam bir Ramazan günü. Hava yağışırmış, tabi yerler çamurlu o zamanlar. Toprak yolda çamurlu yollar. Hızır Aleyhisselam yalın ayak, ayakları çamurlu, akşam üzeri evlerine geliyor. Kapıyı vuruyor. Hemen evlenmişler bir hanımı çıkıyor. Buyur amca diyor. Kızım bak diyor, iftar vakti oldu. Ben de kızım yolda kaldım diye. Verir misin? İhtarımı aşayım burada diyor. Şimdi kız bir bakıyor ona. Rünsiye böyle. Bir kişi hangi makamdaysa kendisi onları sever kişi böylece. Bu hanım genç kız da hanım da Allah'ın salih sevgili bir kuluymuş. Öyle haldeymiş. Hız-ı Aleyhisselam'ın tabii tabi tanımıyor. Ama ruhu onu seviyor. Amca buriyetten olur mu diyor. Evde biz diyor sopa açtık amca diyor. İçin alalım seni. Ama kızım bak ayaklarım çamurlu. Ayakkabım yok diyor, içeri giremem o şekilde. Amca bir dakika dur diyor. Eve geliyor, diyor ki kocasına bir diyor, yaşlı biri geldi ama diyor, çok nurullu oluyor. Ruhsal bir, çok feyizli biri geldi diyor. Ben diyor su dökeyim, ibri alıyor. Senin ayaklarını yıka, onu içeri alalım diyor, su otursun böyle diyor. Hemen kalkıyor kocası da o da onu giymiş. Bu kız su döküyor, ayağını koyarsa ayağını yıkıyor, bunu içeri alıyorlar. Kızım içeri giriyor. Hıgı Aslan bir bakıyor, odaya bakıyor. Yerde bir eski hasır. Eşya bu kadar. Eski bir hasır. Bir sofra bezi sermişler. Birkaç yamalı. Tepsi yok mu? Masa yok mu? Sandalye yok mu? Bir hasır. Bir sofra bezi sermişler. Birkaç yamalı. Orta bir un çorbası. Bir de ekmekler koymuşlar. Kırıp ekmek, koymuşlar. O kadar. Bir de yanlarında. Kandiri yakmışlar. iftarı bekliyorlar. Erken ezanı okunuyor. İftar açıyorlar. Hıza -hı selam o fazla yiyemez o böyle. O gıdası başka. Birkaç yapma alıyor. Şöyle bir o erkeğe bakıyor. Bir geline bak Birkaç bakıyor. İkisi sanki cenneti yaşıyorlar. O halde böyle şey. Öyle ruhsal feyizler, manevi halleri evlerinde bir bereket var, Evlerinde huzur var evlerinde böyle. Evet. Madde yok evlerinde. Ama mali huzur ne var. Huzur Aleyhisselam anında Allah dua ediyor. Ya Rabbi, bana izin ver ya Rabbi. O mal sahibi malası, ıı, hakkından gelemedi. Değişti o. Büyükten de o. Ondan geri almıştı. Bilim sahibi ilmin sahibi olamadı. O da büyüktendi. Hızır duacı dua ediyor. Ya Rabbi diyor. Kendi kendi kalbinde ona bilmiyor. Allah. Ya Rabbi, bana izin ver ya Rabbi. Mala da bunlar layık. İlme bunlar layık. Bunlara buna verelim ya Rabbi. Rabbim diyor, ver diyor. Ver deyince şimdi dönüyor erkeğe yavrum sen beni tanıdın mı? Amca ben sen sanki bir defa görmüşüm. Evet yavrum falan görüşmüştük. Böyle olmuştu. A, tamam yavrum ben hızırım diyor. Tanıtıyor kendisi. Hızırım diyor. İmkanı sen kazanan yavrum diyor. Allah kendisinden razı olsun. Al vermiş iki akçe diyor. Allah sen mal da versin. Al şu kağıdı diyor. Allah ilimle versinliği muhteremden ayrılıyor. Demek ki bu şekilde eğer salih saliha eşler olursa bakınız ondan Hızkır Aslan'da razı oluyor evlullah onlara görüyorlar muhteremler. Hangi evde huzur olsa gına işlenmese hangi evde ihlaslı salih amel yapılsın o ev gecenin nur gibi parlıyor bence, parlıyor böylece. Ey Allah, keşke bunu görüyorlar, bunu görüyorlar. Melekler bunları görüyorlar, onlara dua ediyorlar. Tabii mevlam, işi duş zaten mevlam bir bu şekilde. Bir adısla okuyacağım inşallah bu tarz cemaatimiz. Bu Refe'nin Allah Hazretleri. Allah'ın Hazretleri. Erbe hısalin min saadetil mer'i. Dört şey vardır. Bu dört şey kimde varsa o kişinin saadeti, ebedi mutluluğu, dünya buna bağlıdır. Dört şey vardır. Ne bunlara bakalım. Entegüne zecetühü salihten. Bak, başta bu geliyor, eğer zevcisi saliha ise, başta bu nöntemler, başta bu girebilme işte. Yani kalınsa, kocası salih ise, erkez işte hanımız saliha ise, yoksa Allah korusun, saliha olmadığımı bakın türemler mesela erkeğin, buradan giriş yapalım, hanımız saliha değil ise, her ne kadar beş hareket namazını kılsa bile, Hatta örtün şey bile eğer saliha değilse. Peki nedir Salih Salih Bu konu geçiyor. Salih salaha. Yani sulh kökünden geliyor. Allah ile barışık anlamına gelebilir. Allah ile barışık. Yani allah Teala nasıl kul öyle Allah kulluk yapıyor. Bu da üç türlü oluyor. Bir inanç imanda İmanı yakın. Allah a tam inanılmış. Ahirete tam inanılmış ahirete. Sanki her an mahşerde. İkincisi ibadet, itaat. Kesinlikle taviz vermez böyle. Dinden taviz vermez. Dünya bir tarafa. Allah böyle emrediyor. Onu işler. Üçüncüsü de ahlak muhteşem. Ahlak, ahlak olmasa o kişi yine bir şey alamamış muhtemelen. olmaz Ahlak olmasa böyle. Nedir ahlak? İşte meyvenin tadı, rengi ahlak onlarındır. bir elma değil mi? Tadı yok, rengi yok. Bir karpuz, kavun. Tadı yok, rengi yok. O işte yaramıyor. Her ne kadar karpuz büyütü olsa, ne de olsa ama kesince beyaz. Ağzına aldın, tadı da yok. Yaramıyor. Mutlaka bir de ahlak olacak. Ahlak olacak. Aalek hasene diyor ben işte. Hemen gazaba gelmek yok, kızma yok. Evet hemen sinirliyim. Bu boşymu? Şey bu, yalan bunlar Buna yalan inanmıyorum bunlar. Ne yalan bunlar? Geçen bir geniz olmuştun. Askerin yeni gelmiş de. Dedim seyredim burada beklerken dedim biraz sinirdin, çabuk kısara kavga ederdin. Peki askere gittiğin zaman dedim işte komutanana böyle kızın bağırdın şardın mı? yok bağıramam orada. Niye paramadı? Korktun. Bakın müteahidler ya. Bakıyorsun en azı bir terörist bile karakola girdi mi? O da boş bu şekilde bana müteahidler. da orada, orada barışçık vurup kırmıyorlar bu şekilde böylece? Korku korku. Korku, korku mu ya? Eğer bir insan Allah imana tam olsa bakınız. iş imanına bağlan dayan. Baş iman geleberece. Büyük imanı tam olsa Allah Rabbü alemindir. Allah beni görüyor, biliyor. Bütün gün Allah'ındır, ceza alıyor. Onun huzurunda. Kişi bunu bildi mi, ne yapar? Öyle bağırma, çağırma. Yapamam, yapamam. Yapamam bu şekilde. Böyle şey. Hatta şöyle ki, mesela evimize bir misafir geldi. Ama böyle sevdiğimiz, saydığımız, böyle hürmet ettiğimiz, değerimiz bilimimiz evimize geldi. Evimizde böyle bir misafir konuk varken, Çoğu çocuk ne kadar bir yaramız yapsa bile ona bağıramayız. muhtemelen baramayız böylece. Yani evde başı boşken tam bağır çağırırız, Öyle onun mesela her neyse. Haklı hak bak yaparız, yaparız buna. Ama evimize böyle bir saygı, değer bir konuk olunca onun yanında bir tevazu eder efendim. Ne kadar şöyle kırsak bile varım çağırmayım bu derim. İşte demek ki bu sinirlenmek sır gaflet. Allah'tan korkmak muhtemeler. Allah'ı unutmak bu şekilde böyle. Işte. i̇şte demek ki dört şey bir kimse bulunursa o kişi hem dünyadan mutlu yaşar, huzurlu yaşar hem ahirette evbili mesut olur. Nedir bunlar? Birincisi saliha, zevceye sahip olmak. Saliha de sahip olmak böyle. Zevcisi saliha böyle inancı imanı Allah korkusu haramdan sakınması takvağı böyle ahlakı şeyle böylece şey. aks olursa ne olur haram bilmez ki. Şey. durmadan dünya durmadan dünyada böylece şey. ikincisi evladühü ebrar'en bir de evladı çocukları ebrar olsa itatkar olsa imanlı olsa çok iyi ahlaklı olsa Üşün üstü, salihine. Bir de görüşü kişiler de saliheden olsa, görüşü kişiler de. Onlar da salihlerden olsa, görüş kişilerde. Mesela kadın diyelim, işte görüşü kişileri var. Tabii erkekte bunun gibi. Ama kadın daha önemli muterimler. Neden daha önemli? Kadın, Şimdi kadına bir türlü bir türlü kadın. Şunu götürüyor. Eşliğinde kadın görüşü kişiler. Eğer salihler değilse tabi orada boşa geçiyor. Yani günah haram işlenmese bile orada emri boşa geçiyor. Yani günler, çay günler, çaylar, şunlar, bunlar eğlenecek meyrelenecek. Tabi bu arada sınır aşılır. Nama geçer, araya sıkışır, eylem olur. Arada müzite girer, yalanla girer, gübete girer. Yani manevi kalmaz orada bir şey. Tabi bu nedir? Orada bu malevi olarak... ...orada bir zehirli hava oluyor... Böylece. İşte çocuk... ...o yerde da soluyor, teneffüs ediyor muhtemelen... Böylece. ...yani özellikle... ...kadınların görüşesinden daha iyi olması gerekiyor... İnsana az da olsun... ...icabiyle bir kişiyle görüşsün... ...ama seçme gerekiyor... Böylece. ...yani görüştüğü kişi ne yapacak... ...Allah'tan korkan... ...Allah'a inanan böyle... ...tekva sahibi olacak... ...salih olacak... ...ahlak olacak... Bir araya gelince aynı sahabeler gibi bir yardımcı oluyor diyor Bak işte namaza şöyleymiş, bu böyleymiş. yardımcı olmak. bak. Bir de dördüncüsü de işte bir şey diye bir de rızkı eğer kendi memleketinde olsa rızkıla beriçe insan bu nedir? En yani sağlındandır. Bir de kısmet diye bir şey var halk arasında. Mesela bir erkek ya da bir kız e, evlenemedi artık biraz artık e, genç kaldı gibi göre. ne diyorlar? Efendim bunu acaba kısmet bağlı? Hemen buraya yorumlu halk arasında. Ne yapıyorlar bu sefer? Bunu araştırıyorlar. Nasıl araştırıyorlar? Tabi doktora gitmiyorlar. Doktor ben bilmem der tabi bu şekilde. Kime gidiyorlar? böyle sahtekarlar var muhteremler doğandırıcılar ve böyle bakıcılar bakıcılar var böyle onlara gidiyorlar Gidiyor. efendim işte sana kızımı baktırmaya geldim kızıma baktıracağım ama önce soruyor ama kızının neyine bakacağız bak? Önce soruyor ama işte evliyse geçiremiyorsa ona göre cevap verecek çocuğu olmuyorsa ona göre cevap verecek Önce bunu mutlaka soruyorlar. Yani bir kişi gitti mi bakıcıya, efendim işte kızıma bakmaya geldim, oğlum bakmaya geldim, peki oğlunun kızının nesine bakacağız? Efendim işte oğlum kızım şu yaşlarına geldi de evlenemiyorlar. Acaba kısmeti bağlı? Tamam bitti iş. Tabi ne yapıyor? Üç kalsız bir şey yapıyor böyle kendi kendine. O senin kızın kısmetine bağlanmışlar. Onun kısmıyla bağlanmışlar. Acaba kim bağladı acaba? İşte efendim gibi bu zaman bunu ister gibi olmuş da, vermemişiniz de, kızmış da, kısmet bağlan bu, edinemez bu. Mutlaka'nın vallahi billahi yalan mutlaka'nın Bu bir duruma, yalan sahtekar. Sahtekar mutlaka'nın da. İnanan dinler çıkar Allah korusun mutlaka'nın Gaybi allah Teala bilir. Ve İslam'da, böyle kesil kıymet kısmet bağlanamaz. Rüzgü de bağlanmaz. bağlanmaz. İlk valla Allah bu ezre takdir etmiştir. Bunu kimse bağlayamaz, bağlayamaz bu Ne diyorlar ama? Efendim işte filan kişi, işte kızı şu yaşta evlenememiş de, çok hoteleye gitmiş efendim, çok türbeye gitmiş de, sonra filan hocaya gitmiş de, muskı yazmış da evlenmiş. Sen ona git bakalım. Bu gider, o da muskı yazar ama bunu olmaz. Neden muhteremler canım o kızın evlenmesi kader tatiline gelmiş muhterem gelmiş şimdi bizzat muhterem böyle yaşadığım demeyeceğim de böyle duyduğum bir olay böyle 50'lik de kadar ilgili mesele buna demişler biraz yoldum ben de geleceğim siz yoruldunuz ama 62 yılında yani bundan 42 yıl önce muhteremler Medine Münevver'de bir Türk'te tanıştım. Oraya yerleşmiş, Medine'ye, mücabir oldu yerleşmiş oraya. Orta Anadolu'dan, unutmuştuğum bir ayetini, o yöreden, oraya yerleşen bir Türk'te tanıştım. Bu benim, Adapaz'a oldum öğrenince, bana ilgi duydu böyle, yakını gösterdi bana. Onlar bir dostamı olduk. O zaman de tabii yaşıyor ikinizi. Sonra, Anlattı bana, Hayatik'e anlattı böylece, hiç unutmuyorum bunu hemen ben diyeceğim. Unutmuyorum. Şöyle anlatan hikâyesini. Bu askerliğini Hazapaz'ın da yapmış askerliğini. Askerken bir gün pazar günü izine çıkmış. Aziz Cam Sokağından girmiş. Aynı onu hatırlıyor burası. Aziz Cam Sokağından girmiş. İlediğim mahallede bir kız görmüş. Kız karşı evden karşıya da geçmiş. Kız yandan görmüş. Kızı daha karşıdan görünce asya kendisi elde olmadan irade sahibi uşi gidiyor. Ona gönlünü kaptırıyor bu. Hep arada pazar günlerinden çıkıyor. İşte bazen karşıdan görüyor, bazen göremiyor ama kız hiçbir yere bakmıyor. Kız gayet örtülü. Tabii o zaman kız daha da tabii şey böyle gayet salih kızmış işte. Bu hemen diyor memleketine eğitip yazıyor. O zaman telefon yok. Anneciğim, babacığım. Ben burada bir kıza aşık oldum. Ona gönlümü kaptırdım. Eğer gelip o kızı isteyip bana almazsanız ben askı yapamayacağım. Kaçacağım, intihar edeceğim ben diyor. gün tek oğluymuş ama. Başka bir şey yok mu? Şey dedi. O zaman tabii gelir gitmek zor. O zaman haberci. Trenle gelecekler. Kalkan bu zavallılar. Trenle Altırma aktarma böyle, bekleyip bekleyince işte, buraya geliyorlar bunu askerinin birine geliyorlar, bunu buluyorlar nerede oğlum bu kız? alıyor bunları, karşı evi gösteriyor Gene gidiyor geliyorlar kapıyı veriyorlar Kızım boz çıkıyor, buyurun efendim biz sana işte Allah'ım sahibi geldik falan yerden geliyoruz Kabul eder misin? O, buyurun diyor alıyor bunları içeriye, ikisini alıyor bunları oturuyor tabi bunlar yemeği çıkarıyor çay yapıyor bunlara, kahve yapıyor bunlara Akşamda kalacaklar şimdi. İşte akşam oluyor diyor ki şimdi çocuğun askerin babası kızın babasına arkadaş diyor ben de filan yerden geldim benim oğlum burada askerlik yapıyor önce bak diyor, oğlum sen metnini göstereyim bunu oku sana bir baba olarak diyor sen ne abarsın abi yol gösterdi diyor alıyor metni bu okuyor bakıyor. Peki bu benim kızım mı aşık olmuş? Evet sen kızın aşık olma diyor. İşte diyor ne istersen hepsi peşinde kabul ediyorum diyor. Ne alacağım diyor. Ne vereceğim diyor. Bak tek ya benim bir tek evladım var diyor. Canına kıymasın yavrum. Doğru bana kızını ver diyor. Her şeyi peşin kabul ediyorum. Şimdi duruyor biraz kızım babası. Diyor ki arkadaş diyor. Senin bir tek oğlum var. Benim bir tek bir kızım var. Hayatta böyle diyor. ''Sen taa neredesin? Ben buradanım böyle.'' diyor. ''Şimdi ben de kızımı gurbete veremem.'' diyor. Yani başka bir şey bilmiyorum şu anda diyor. ''Ben de kızımı gurbete veremem.'' diyor. Bu iş, bu iş olmaz. ''Peki diyor, ben de oğlama burada ev alayım, satın ev alayım böyle.'' diyor. Ona burada bir iş kurayım.'' diyor. ''Böyle yerleşsin, yerleşsin.'' diyor. ''Bu işken yani tehlikeli.'' diyor. Yani ''Evlendiğin çocuğu oldu mu?'' diyor. ''Alır giderken ev böyle.'' diyor. ''Gener tehlikeli bu iş.'' diyor. Buna güvenemem.'' diyor. ''Bu iş olmayacak. Üç gün misafir kalıyor, üç gün yalvarıyor. Olmaz diyor böyle. E kesin artık olmayacak karar veriliyor. Şimdi çocuğun babası birliğe yüz yüzbaşıyla görüşüyor. Yüzbaşı'nın meytibi gösteriyor. Yüzbaşım bu benim oğlum fu. Meytibi zaman bu şekilde böylece ne olur yüzbaşım diyor. Sana gönülüm diyor. Oğlum diyor, buradan etmesin diyor. başımıza saniye gelmesin bana diyor. Yüzbaşı da iyi kişiymiş. O da ilgilenen çocukla hastayını yapıyor. Hastayı bitiriyor. Gidiyor tabi teris oluyor, gidiyor memleketine ama hayır dünya kararışlığına böylece. Hep aklı öyle kızla. Onda edilecek ama olmuyor tabi. Aklı fikri bu köyünde duramıyor. Duramıyor köyünde. İstanbul'a gidiyor, İzmir'e gidiyor. Hatta bir ara biraz şöyle yoldan bir hafif bir kayma falan yapıyor böylece. Şeylerlerken. Bir gece uykudayken Peygamberimiz bunun rüyasına geliyor. Peygamberimiz geliyor rüyasına muhtemelen. Peygamber geliyor bana Allah'a oz Bana şöyle diyor. Sen diyor Medine-i gel. Bana komşu ol. Mücabir ol bana diyor. Sen oraya layıksın. Sen burada durma diyor bana. Bu tabii Peygamberimiz'i gördüğü anda bunun dünyası değişiyor. Hayatı değişiyor. Bir ruhsal zeyk varlığı feytat. Bir yani. uyanıyor ki böyle Allah'a yanıyor. İşte. Sabah zor bekliyor sabah oluyor köyüne gidiyor anne baba durum bu şekilde ben Peygamber'i gördüm Artı dünya bir tarafa kızı bir tarafa artık hepsi bir tarafa artık meden ben pek yavrum diyorlar bunun biraz para da veriyorlar bu medene gidiyor muhtemelen başlığında gidiyor medenaya aşağı yukarı bir sene kadar orada kalıyor şimdi meden kalıyor böyle orada bulunan türklerle tanışıyor onlar da ara bir toplamlar Türkler orada. Aralarında sohbet yaparlar böyle. Mali sohbet yaparlar. ibadetler yaparlar. Kendilerinden bazen böylece. Bu da onlara karışıyor. Şimdi bakıyor orada Türkler eski gelişenler çok güzel bir delikanlı. Aşık, tekba, salih, Allah'tan korkan, güzel bir delikanlı. Bir akşam sohbet bitiyor. Çay içiliyor. Diyorlar ki buna yavrum diyorlar. Sen burada kamuyeti var mı? Ben da ölmeye gelmişler Kalacağım burada. Bekar mısın? Bekarım. ''Olmaz seni bizi evlendirelim seni burada böyle.'' diyorlar burada. burada. ''Böyle bekle, olmaz burada böyle.'' Seni evlendiririz burada, burada. evlendirelim seni.'' ''Yok, evlenmeyeceğim.'' diyor. ''Neden yavrum, hastalığın var mı?'' ''Yok, niye evlenmiyorsun? Hiç evlenmeyeceğim.'' ''Olmaz.'' Mecliste söyle bize bunu böyle. İlle evleneceksin, ''Hemen yemin etti evlenmeyemedi, yemin etmiş ama başlasını almamaya.'' ''Yemin etti evlenmeyemedi, yemin ettim.'' diyor. ''O da kolay, Ye, evlenirsin, kefartma verirsin, o da olur böyle.'' diyorlar. İlle evleneceksin bu şekilde. Hepsi buna yaşlılar, diğerleri Bunun zevsbi bilen varınca bu da artık hayedi, utanıyor, sıkılıyor, telefonlarda direnemiyor, karşı gelemiyor ve artık siz bunlara sonraki Doğru ki. Bir diğeri biri, benim de kızım var diyor. Ben de kızım sana vereceğim diyor. Bu de paniği var. Ben sana vereceğim diyor. Ben kızım diye bekayet aldım. Kimi sana vereceğim diyor. Ben kızımı sana vereceğim Kabuler Kabul eder misin? İstemiyor şey görmek diyor. Ya görmeye gerek yok diyor bu şınavı. Aklı kızı tabi gene ama. Kim olacak? artık mecbur alacak. Gör, gör, görmeye gerek yok diyor amca diyor. Peki o zaman belki o da ikiye ediliyor. Hemen orada. Biri akt ediliyor. Şimdi biri diyor ki benim bir boş dairem var diyor. Ben diyor sana vereceğim bir avramonu. Kira almayacağım diyor. İşte birkaç topluyorlar da kendi Bunu eşevi alıyorlar. Böyle fazla uzatmadan hemen kızı ayıp götürüyorlar bunu şimdi bence. Yaslamızı kuruyor aramış herifte. Oradan evine gidiyor. Cemaat abine gidiyor oradan. Tabii cemaat dönüyorlar. Bu eve giriyor ama... isteksiz bir evlilik. Gönülsüz bir evlilik. Yine aklı buradaki kızdam hayaline gene. İşlere giriyor. Böyle başarıya giriyor. isteksiz bir şey giriyor. Yalnız nikah akdinde... Kız bir Leyla'ymış. Onun da Leyla'ymış. Bu da işin tuttuğu için... Onun biraz teselli oluyor. Hiç olmazsa isim ona benziyor hiç olmazsa bari diyor. Onun teselli oluyor. Şimdi içeriye girince kız tabii bunu karşılıyor. Şöyle bir kız daha bir hafif bakıyor. Allah Allah ne kadar insan insanına benzermiş diyor şimdi. Ve ağzından kaçırıyor. Kız söyle ne oldu diyor şimdi buna. O zaman kendine geliyor. Hiç diye işte be. Ama ne dedin böyle dedin diyor. Ben diyor asrekli anapan bir kız gördüm diyor. Ona bu kadar benzesin. Ada pazarı ne kızı gördüm? Bir Ada pazarı kız bak şuna. Bir Ada pazarı endiyo. Peki buradan abi yosu nasıl olur burada? İşte mi kaç sene burayı yerleştik. Peki Ada pazarı ne oturdunuz? Adresi ver aynı. Şu suç çoktu bu şekilde böylece. Peki diyor şimdi buna soruyor. Filan filan sene filan ayda diyor. Size diye biri gelir mi diyor istemiyor diye bir askere diyor. Evet geldi. İşte aslida benim hakkımda. Askeri emrediyordu muhteremler. bakınız, bu sefer bu bakıyor ki o kıza bak, kader bunu yazmış mati gelince kader tecelli ediyor bu şekilde kız o da kavuştuğunda kolay kavuştuğunu görünce hemen ağlayarak o da şükür sevinci kapanıyor. o gece kızı dokunmuyor böylece hep Allah şükür diye böyle ediyor böylece İşte bu evli konusu biraz da muhteremler kaderle ilgili mesele mesela tabii bu arada. Nasrettin Hoca misali, tabi tamam, bazıları biraz çekerler, elçi olsun tabi hanımımız çekerler bazen böylece, o zaman buna sabetmeye gerekiyor buna. Ama ilk arayışta kişi ne yapacak, kişi arayışını kullanacak inşallah da salih seçme gerekiyor. İllallah falah